Genç yaşam. 15.07'yi gösterirken saatlerimiz, aşina olduğunuz sinyalimiz bir kez daha çaldı sevgili gençler ve genç yaşamın yeni bir bölümü daha sizler için başladı. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan hepinize, her yere, herkese merhaba. Takvimler 8 Ağustos 2025 Cuma gününü gösteriyor bugün. Yeni bir gün yine dolu bir programla karşınızdayız. Bugün yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için bir ilham olmaya, Hayallerinin peşinden koşanlar için bir motivasyon oluşturmaya, dünyayı farklı gözlerle görmek isteyenler için yeni bir pencere açmaya geldik ve stüdyomuzdayız. Çünkü gençlik sadece bir yaş meselesi değil bildiğiniz gibi. Merakla, tutkuyu da ve cesaretle dünyaya bakabilme gücüdür. O gücün de sizde olduğuna inanıyoruz. Hazırsanız genç yaşam başladı. Genç yaşamı sizler için şu an aramızda olmasa da sevgili Doğan Akyıldız hazırladığı, bulunduğu yerde kendisine iyi tatiller diliyoruz. Teknik yönetmenimiz ve sevgili Ufuk ve Ercan Yaşar ve sunumda spikeriniz ben Fatih Yılmaz. Gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve tabii ki deri kanlı olmanın coşkusuyla karşılıyoruz sizi.